524, numaralı konu, Abdullah bin Amr bin As'ın cihadı terk eden kimse hakkındaki görüşü, evet, Abdullah bin Amr bin As'ın yanından Yemenlilerden birkaç kişi geçti ve ona, Müslüman olmuş, İslam'ı güzel olmuş, hicret etmiş, hicreti de güzel olmuş, cihad etmiş, cihadı da güzel olmuş, sonra Yemen'deki annesine babasına gitmiş, onlara da iyilikte bulunmuş, merhamet etmiş bir kimse hakkında senin fikrin nedir, ne diyorsun, diye sordular, Abdullah bin Amr onlara, siz ne diyorsun? Diye sordu, onlar, bizim kanaatımıza göre bu kişi topukları üzerine geri dönmüştür, dediler, Abdullah bin Am, hayır, o cennettedir, fakat ben size topukları üzerine geri döneni haber vereyim, o bir kişidir ki Müslüman olmuş, İslam'ı güzel olmuş, hicret etmiş, hicreti güzel olmuş, cihad etmiş, cihadı güzel olmuş, sonra Şam çiftçilerinden birisinin tarlasını haraç ve vergisiyle beraber elinden alır ve kendini tamamen ekip biçmeye vererek cihadı bırakır, işte gerisin geri dönen bu bu kişidir, dedi.